Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, bugün günlerden cuma ve her cuma sizlerle gezegenin geleceği Change.org özel haber programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. İzmir Çiçekli Köyü'nde yapılması planlanan koruma imar planının köydeki doğal yapıyı bozacağını ifade eden bir kampanya var. Change.org Taksim, İzmir Çiçekli adresinde Hatice Kara'nın başlattığı kampanyada, İzmir'in en gözde mesire yeri olan Çiçekli Köyü için uygulanması öngörülen koruma imar planı mevcut 350 haneden oluşan yapılaşmayı 7 katına çıkararak doğal yapıyı bozacak. Mevcut orman ve mesire yerleri için tehdit. Önerdiğimiz çözüm buranın eskiden olduğu gibi sit alanı özelliğinin devam etmesi. Bir koruma imar planı yapılacaksa yapılaşma yoğunluğunun azaltılması yoluyla doğal güzelliklerin ve ormanın korunması. Nefesimiz olan ormanların katledilmemesi için tüm İzmirlilerin ve doğa severlerinin desteğini bekliyoruz denmiş change.org.taksim İzmir Çiçekli adresinde. Su kaynaklarının verimsiz kullanılmasına, ürün ve toprak kalitesinin düşmesine neden olan vahşi sulama yöntemine karşı bir kampanya başlatılmış change.org.taksim vahşi sulamaya hayır adresinde. Biliyorsunuz vahşi sulama... Yer altından çektiğiniz suyu veya dereden aldığınız suyu, kanaldan aldığınız suyu olduğu gibi oluk oluk tarlaya boşaltmak. Merve Vedanur tarafından başlatılan bu kampanyada denmiş ki Türkiye'nin toplam 112 milyar metreküp kullanılabilir su kaynağı var. Kişi başına düşen yıllık su miktarı 1400 metreküp. Suyun %73'ü tarımda kullanılıyor. Türkiye su zengini değil. Fakat zenginmiş gibi kullanıyor. Tarımsal sulamanın %75'i vahşi sulama. Çiftçilerin vahşi sulama yönteminden vazgeçmemesi, ürün verimi ve toprağın kalitesinin düşmesine neden oluyor. Toprağa aşırı sulamanın faydasından çok zararı var. Tuzlanmaya neden oluyor. Bahçemize ve çevremize en uygun ve en faydalı sulama sistemleri, özellikle yeni sulama teknikleri olan damla sulama, mini spring gibi sulama sistemleri el birliğiyle vahşi sulamanın önüne geçmek için kullanılabilecek yöntemler altında. Sayın yetkililer, su fakiri bir ülke olmamız için ülkemizin su kaynaklarına sahip çıkılmasını, tarımda sulama denetimlerinin arttırılmasını, kaynaklarımızı daha verimli kullanmak için gereğinin yapılmasını arz ederim diyor Merve Change.org Taksim vahşi sulamaya hayır adresinde başlattığı kampanyada. Change.org Taksim Konya Obruk adresinde Konya'daki obruk tehlikesine karşı bir kampanya var. Hatice Gelir başlatan diyor ki kampanyasında öncelikle bu kampanyayı başlatmamın nedeni yaşadığım yer olan Konya'da sık sık obruk tehlikesinin olduğunu görmem. Ancak kimse bu konu hakkında harekete geçmiyor. Geçmişte düşük nüfus yoğunluğu sınırlı tarım ve sanayi alanları gibi nedenlerle Tehdit olarak algılanmıyordu bu obruklar. Günümüzde tehlike yaratabilecek bir konuma geldi. Burada en önemli etkenlerden biri de aşırı yeraltı suyu kullanılması. Çünkü tarımsal faaliyetler için yer altından derin su seviyelerinden suyu çektiğinizde oradaki jeolojik bir boşluk oluşuyor. Bu boşluk daha sonra çökmeye başlıyor ve en sonunda obruk oluşuyor. Bu bölgede obruk oluşumu o bölgede yeni obrukların oluşmasına dair de bir... Potansiyeli işaret ediyor. O yüzden etütlerin acilen yapılması lazım. Mevcut obrukların ise kesinlikle kapatılmaması lazım. Obrukların etrafında yeni çökmeleri engellemek için korunma tedbirleri alınmalı. Hele o bölgede yerleşim, sanayi ve ulaşım tesisi varsa mutlaka kontrollerin gerekiyorsa da taşınmaların yapılması çok önemli demiş Change.org Taksim Konya obruk adresinde. Başlattığı kampanyada Hatice gelir önemli bir tehdide burada parmak basıyor. Bozcaada'daki Habele koyununa yapılan projenin neden olduğu doğa tahribatını önlemek için Seda Oturan bu sefer harekete geçmiş. Bozcaada forum katılımcıları adına bir kampanya başlatmış. Change.org Taksim Bozcaada'ya dokunma adresinde. Diyor ki Bozcaada'nın eşsiz Habele koyunun bir işletmenin 4 senedir hiçbir izni olmadan... İş makineleriyle yaptığı doğa tahribatı bu sene sonradan binaların denize kaydığı gerekçesiyle mevzuata ne kadar uygun olduğu bilinmeyen bir proje ile kılıfına uyduruluyor. Bu süreçte konuya ilgi göstermeyen ve sorumluluklarını yerine getirmeyen yerel yönetim Bozcaada Forum'un süreç boyunca kesintisiz devam eden uyarılarına sessiz kaldı. Bu sene ise projenin uygulanması sırasında ortaya çıkan akıl almaz doğa tahribatının denetimini dahi yerine getirmedi. Vatandaşlar tarafından proje alanının dışına da iş makineleriyle müdahalenin yapıldığı ortaya kondu ve yerel yönetim göreve çağrıldı. Süreç boyunca sorumluluklarını yerine getirmeyen yerel yönetim yine vatandaşları oyalama ve yanlış bilgilendirme yoluna girdi. İşletmenin denize kaydığı gerekçesiyle yapılan proje, bölge ekosisteminde geri dönüşü olmayan tahribata yol açtı. Forum katılımcıları olarak yapılan bu projenin emsal teşkil ederek, Aynı koyda ve adanın farklı bölgelerinde yeni tahribatlara yol açacağı ve günübirlik turizm tesisi söylemi altında hızla özel beach clublara zemin hazırlayacağı endişesini taşıyoruz diyorlar. Change.org Taksim Bozcaada'ya dokunma adresinde. Ben Uygar Özresmi, Change.org özel haber programını derleyen Zeynep Ergin ve Büşra Yer. Sizlere sağlıklı bir çevrede sağlıklı günler diliyoruz. İyi bir hafta sonu geçsin. Pazartesi yine buluşmak üzere. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Resulhan Uygar Özeğil. Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten Boş... Gezegenin geleceği programını sundu. Bosch, yaşam için teknoloji.